sallallahu sallallahu alayhi ve sellem. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Elhamdülillah elhamdülillah. Elhamdülillahi elhamdülillah, nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille lehu ve men yudlil fela hadiye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 ve وحي نا إلى موسى و أخى انتبهوا لىكم بما بيمسرب بيوته وجعلوا بيوتهكم كبلا و أخى مسلى و فِي آيةٍ أخرى استؤذن الله وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أتعنا الله الرسول ربنا إنا أتعنا saadetenâ ve küberâ'enâ feadallûnessebîlâ rabbenâ âtihim da'feyn minel a'zâb vel anhum le'nen kebîrâ Sadakallahul azîm Okumuş olduğum ayeti kerimelerde cenab Hak mal olarak birinci okuduğum ayette Yunus Suresi 87'de şöyle buyurur Musa'ya ve kardeşine şöyle vahyettik kavminiz için Mısır'da evler hazırlayın, evlerinizi namaz kılınacak yerler yapın ve namazı eda edin. Müminleri müjdele. İkinci okuduğum ayet-i kerimede Ahzab suresi 66 ila 68. ayetlerde mal olarak şöyle buyrulur. Yüzleri ateşe çevrildiği gün keşke Allah'a itaat etseydik Rasul'ü dinleseydik diyecekler ve ilave edecekler Rabbimiz biz efendilerimize büyüklerimize liderlerimize itaat ettik onları dinledik onlar da bizi yoldan saptırdılar Rabbimiz onlara bize verdiğin azabın iki katını ver onları ağır bir şekilde lanetle diyecekler sevgili kardeşler Hepimizin Müslüman olarak bir iddiası, sahip olduğumuz bir kimliğimiz var. Hepimiz sadece Allah'a kulluk yapmak için yaratıldık. Dünyaya başka bir şey için değil, sadece kulluğumuzdan imtihan edilmek üzere dünyaya geldik. Kulluk ve imtihan malum hayat boyu sürer, kesintisiz bütün hayatımızı ve hayatımızın bütün alanlarını kapsar. O yüzden her an, her yaptığımızdan hesaba çekileceğiz. Allah'a verdiğimiz sözde ne kadar duruyoruz, inancımızda ne kadar samimiyiz, davranışlarımızla bunu gösteriyoruz. Günlük hayatımızda Müslüman kimliğimizi unutmadan, Rabbimizin her davranışımızı gördüğü bilinciyle yaşamak zorundayız. Sadece namaz gibi ibadetlerde değil, sadece cemaat içinde değil, evimizde, iş yerimizde, günlük hayatın her alanında da Allah'ın koyduğu kurallara teslim olan bir Müslüman olduğumuzu ispat etmek zorundayız. Kendi iş yerimiz varsa ya da iş yerinde amir konumundaysak, oradaki çalışma, çalışanlardan sorumlu olduğumuzu Unutmamak durumundayız. O yerde çalışanlara dini dost doğru anlatmak, Kur'an ve Tevhid eksenli tebliğ ve ders çalışmaları yapmak, onların işyerler iş yerinde rahat şekilde cemaatle namazlarını sağlamak, iş yerindeki varsa haramları kaldırmak, iş yerinde kardeşlik ve huzur olum ol, ortamı oluşturmak, çalışanların ihtiyaçlarını öncelikleyerek diğer yardımlarımızın önüne koymak ve buna benzeyen görevlerimiz söz konusudur. İş yeri sahibinin ve amir durumundaki yöneticilerin bulunduğu yerde tabii ki Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmeleri gerekir. Taut tabii ki e, her şeyden önce tüm insanların bulunulan ülkedeki e, vatandaşların yönetimini üstlenen kişilerin Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemesiyle ilgili bir sıfat olmasına mukabil e, herhangi bir sorumluluğu üstlenen yöneticiler de evdeki yönetici dahil, mahalledeki muhtar dahil Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyorsa onlar da bu kapsama girer. Bir iş yerindeki patron veya yönetici de eğer Allah'ın koyduğu kurallara ters kendisi veya zalim yönetici tarafından konulan kuralları uyguluyorsa onların da tağut olmaları küçük çaplı da olsa söz konusudur. Evet. İş yeri sahibinin ve amir durumundaki yöneticilerin Çevresindekileri hayra davet, iyiliği, emir ve kötülükten yasaklama görevlerinin en başta kendilerine ait sorumluluk olduğunu unutmamaları gerekir. O yüzden Müslümanın iş yeri diğer iş yerlerinden çok yönleriyle farklı olması gerektiği halde maalesef girdiğimiz herhangi bir ticarethanenin Müslümanlara mı ait olduğu herhangi sıradan bir insana mı ait olduğu belli olmayacak durumda. Veya yer yer manken gibi kızların sadece bir başörtüsü örterek tezgahtarlık yapmalarının, o iş yerinin e, Müslümanca yönetildiği gibi yanlış intibalara götürdüğünü hepimiz düşünmek durumundayız. Herhangi bir yerde çalışan durumunda olan kimse ise, Önce Allah'ın kulu olduğunu ve yaptığı işi Müslümanca yapmak zorunda olduğunu değerlendirmesi gerekiyor. Müslümanca yapmak zorunda olduğumuz iş derken haramlara yardımcı olmak, haram olan bir işte çalışmak Müslümanlığa elbette uymayacaktır. Bunun yanında işin hakkını vermek, verimli şekilde çalışmak, alnının teriyle kazandığı o ücreti haramlaştıracak her türlü hileden, hak ihlalinden, eşyaya zarar vermekten, mesaisinde tembellik gibi yanlışlardan uzak olmak durumundadır. Yine diğer çalışanlarla ve iş yeri yönetici ve sahipleriyle ilişkilerini insani ve İslami ölçülere uygun düzenlemek görevine sahiptir. Yine iş yerinde eğer faiz gibi mala hile katmak, ticarete yalan karıştırmak gibi haramlar söz konusuysa onlarla da usulüne uygun şekilde e, mücadele etmek kazancını helallaştırmak açısından elbette önemli. Müslüman günlük hayatında, iş yerinde, sokakta, çarşıda ve, e, ve zamanının önemli bir kısmını geçirdiği evinde e, İslam'ı yaşayarak samimiyet testinden geçmek zorundadır. Yani İslami değişim ve dönüşüm isteyen bulunduğu yerde, ülkede İslam'ın hakim olmasını isteyen kimse iş yerinde ve evinde İslam'ı hakim kılmak için bütün gücünü sarf etmiyorsa onun isteği samimiyet içerisinde değerlendirilmesi çok zordur. Evet, evlerimizi ihmal etmenin nice cezalarını dünyada bile çekiyoruz. İşe evlerden başlamak gerektiğini nedense unutuyoruz. Geçenlerde işte bir sevilen rahmetli bir hocanın, çocuğunun Milli Piyango İdaresi'ne başkanlık yaptığı gündeme geldi. Bu Değişik yönlerle izah edilir. Tabii bir evladın suçunu babaya fatura etmek, babanın suçunu evlada fatura kesmek doğru değildir. Herkes kendi yaptığından sorumludur. Ama şunu da unutmamak lazım ki, hocalar başkalarıyla uğraşırken, kendi evlerini, kendi çocuklarını yer yer ihmal ediyorlar, ihmal ediyoruz. Bunu yer yer davetçi ve tebliğciler için de kendi evlerimizi ihmal etme yönüyle değerlendirebiliriz. Tabi bununla ilgili bir yorum yazmıştım. Orada birkaç cümleyi sizlere, sizlerle paylaşayım. Milli piyango gibi bir kumarın yöneticisinin bir imam hatip mezunu, bir hoca çocuğu olduğu için ayıplıyoruz, kınıyoruz da Milli piyango yönetiminin de yönetimini üstlenen, üst yöneticilerin her türlü hanelerden, her türlü kumar içki gibi e, haramları yönetmesinden dolayı onları kınamıyoruz. Bu bir çelişki değil mi? Hoca çocukları için ayrı bir din olmadığına göre, eğer oraya gelen yöneticiler suçluysa e, o yöneticileri tayin edenler onları da yönetenler daha büyük suçlu değil mi? Dolayısıyla biz küçük suçlulara çatan, büyük suçluları destekleyen bir çelişki içerisinde yer yer bulunuyoruz. Evet, ne yapmak gerekiyor? Çocuklarımıza, evlerimize, eşlerimize, çevremize daha çok sahip çıkmamız gerekiyor. Az önce okuduğum ayet-i kerimede Yunus Suresi 87'de İslam'ın hakim olmadığı, firavunların hakim olduğu yerlerde evlere sahip çıkılması, evlerin mescit haline getirilmesi Allah'ın direkt vahiy ile emrettiği bir husus olmuş oluyor. Evleri bir sığınak, birer kale edinmek, tüm fonksiyonlarıyla bir mescit haline getirip kurumlaştırmak gerekiyor. Mekke döneminde İslam'ın tebliği ve hakimiyetine yönelik faaliyet alanı olarak tek bir kurum vardı. Erkam'ın evi, Darul Erkam. Bu ev tüm fonksiyonlarıyla, içinde yapılan tüm farklı faaliyetleriyle mescit ve okul görevi yapıyordu. Kafelerin müdahalesinden hatta bilgi ve kontrolünden tümüyle uzak bu özgür kurum insanı hem nefsinin hevasına kul olmaktan hem de değişik tağutların kulu kölesi haline gelmekten koruyan bir kale idi. Mescid sadece mabet görevini yerine getirip dünyevi hayatla bağlarını kesen layık bir kurum değildir. Devlet dairesi hiç değildir. Asıl Saadet örneğindeki mescid, şu fonksiyonları da görür. Eğitim-öğretim kurumu, ki suhfe okulu, o mescidin bir, Medine'deki mescidin fonksiyonuydu. Kültür merkezi, kütüphane, cihat karargahı, irşat yeri, buluşma ve görüşme mekanı, hatta düğün ve nikah salonu, misafirhane, spor merkezi, İstişare ve organizasyon meclisidir mescitler. O yüzden cahiliye döneminde mescit haline getirilmesi gereken evlerin de imkan nispetinde bu özelliklere sahip olması ya da tüm, tüm bu görevleri yerine getirecek Darül Erkam tipli cemaat evlerinin eğer şer'i ölçülere uygunsa vakıf ve derneklerin Tümüyle tauti özelliklerden bağımsız ve özgür olma şartıyla oluşturulması gerekmektedir. Hem Firavunlar çağında hem Mekke döneminde Müslümanlar evlerini ihya etmeleri ve evlerinin kendilerini ve çevrelerini ihya etmesi için oraları Allah'ın evi haline getirmeleri Kur'ani bir gereklilik ve nebevi bir tavır olmaktadır. Evet... Bunca şikayet edilecek tavırlar, ortamlar, bizim ellerimizle yaptıklarımızın uhrevi cezasının dünyevi bir avansı konumundadır. Kendimizi kaybetmeye başladığımız, nesillerimizi kaybettiğimizden belli oluyor. Evlerimizi ihmal etmenin cezasını, kendimizi de Allah'ı da unuttuğumuz yoluyla, görüyoruz, çekiyoruz. Demek ki evlere e, yeniden evlerden işe başlamak, evlere sahip çıkmak gerekiyor. Bu evlere kapanıp evlerimizi mezar haline getirmek değil, e, tam zıttı olarak evlerimizde ihya olmak demektir. Evet. Kitle imha silahları dediğimiz internetle, televizyonla Teknolojik aygıtlarla evlerimiz devamlı bombardımana tabi tutulmakta, evler işgale uğramakta, evlerin kıblesini televizyonlar tayin etmektedir. Müslümanların evleri maalesef ne Darul Erkam'a ne Asr-ı Saadet'teki mescide benziyor. Bir sinema salonuna, bir futbol stadyumuna, bir konser salonuna benzeyebiliyor. Ve Müslümanın evi ile kafirlerin evi arasında pek bir fark gözükmüyor günümüzde. Öyleyse yapılması gereken en önemli iş okunmak, anlaşılmak ve kendisine uyulmak için gönderilmiş olan Kur'an'a tabi olmak, Kur'an'ı evimizde, iş yerimizde, sokakta, çarşıda onun emirlerini uygulamak, canlı Kur'an haline dönüşmek o yönüyle Allah'a karşı görevlerimizi yerine getirmek olmalı. Müslümanlar işleri ne kadar yoğun ve şartlar ne kadar ağır olursa olsun Kur'an'dan ve Kur'an'ın eğitiminden uzak kalamazlar Kur'an'ı hayatlarının dışına itemezler. Bir sürü lüzumsuz şeylere vakit ayırabilen kimse okumaya gelince Kur'an'ın manasına gelince vakit bulamadığından şikayet ediyor. Hani meşhur örnektir. Babası evlada bir bağ bağışlamış, oğlu bir salkım üzüm vermek konusunda cimri davranmış. Bütün zamanımızı yaratan, bizi yaratan, nimetleri yaratan Allah'a o zamanın bir kısmını olsun ayırmakta cimri davranan bir kimse kulluk imtihanını nasıl geçecektir? Çocuklarının kitapsız, Kur'ansız yetiştirilmek istenmesine müminler nasıl seyirci kalabilir? Başkalarının bir sürü kitabını okumaya mecbur tutuyor, tavsiye ediyor, ısrar ediyor ama Allah'ın kitabına gelince o önemsenmeyecek bir durum oluşturuyor. Mekke'de Resulullah'ın temel kurumu evler idi. Evlerimiz Darul Erkam, Darul İslam olmazsa bizi çepeçevre İslam'ı öğrenebileceğimiz bizim kalemiz, sığınağımız nereler olacak? Maalesef camiler de işgal altında günümüzde. Birer devlet dairesi haline geldi. Allah'ın hükmü değil devletin kuralları işliyor oralarda. Allah'ın tevhid dini ne kadar anlatılıyor, putperestlikten, şirkten, küfürden, güncel boyutlarıyla ne kadar gündeme gelebiliyor? Hepimiz biliyoruz. Öyleyse alternatif camiler, mescitler oluşturmalı. Gerektiğinde evlerimizi çevrenin Müslümanlarına, insanlarına mescitte yapılamayacak bugün açısından ama yapılması gerekenleri evlerimizi mescit haline getirerek sohbet evleri haline getirerek insanların kullanımını açmalıyız. Ne diyordu Allah? Firavun dönemindeki Musa'ya ve Harun'a evlerinizi mescitler edinin. Evet. Evlerimizi mescit edinmek zorundayız. Mescit dediğimiz gibi sadece namaz kılınan sonra dağılınan yerler değildir. Orayı okul haline de getirmemiz gerekir. Evlerimiz öncelikle kendimiz ve çocuklarımız için e, İslam'ı yaşayacağımız, İslam'ı öğreneceğimiz, İslam'la ilgili esasları ahlak edineceğimiz sığınaklarımız olmalı dedik. Evine İslam'ı hakim kılamayan, sokağına, işine, toplumuna devlete İslam'ı hiç hakim kılamaz. Küçüğünü yapamayan, elinde olan imkanlarıyla dava dediği hususları gerçekleştiremeyen büyüğünü hiç mi hiç gerçekleştiremez İnsanların ne kadar şeriat istediğini İslam'ın hakim olmasını istediğini evlerinde İslam'ı hakim kılıp kılmadığından iş yerlerinde İslam'ı hakim kılıp kılmadıklarından anlayabiliriz eğer onu yapmıyorlarsa devlet gibi hususları hiç ağızlarına almasınlar Evinde bu değişikliği yapamayan bulunduğu semti ve yaşadığı ülkeyi hiç değiştiremez. Ayet diyor ya: İnne Allaha la yuğayyiru ma bi kavmin hatta yuğayyiru ma bi enfusihim. Bir toplum kendini değiştirmediği müddetçe Allah onların yönetimini de değiştirmez. Rad Suresi 11. Bu sünnetullahın nebe nebevi ifadesi ise nasılsanız Öyle idare edilirsiniz. Çevre şartlarını bahane ederek alternatif isteyen kimseler için evlerini İslam okulu haline getirme gayreti bir testtir. Evlerden iyi alternatif mi olur? Evet, Ev yöneticiliğin okulu olduğu gibi İslam'ı öğrenip öğreteceğimiz ve hakim kılacağımız alanlar da olmalıdır. Evlerimizi sadece kendi eş ve çocuklarımızın okulu haline getirmek de yeterli değildir dediğim gibi cemaat evleri haline getirip diğer insanların hidayetine de yönelik bir mahal olmalı. Bunun yanında sadece evlerle yetinmemek diğer İslami kurumları da oluşturmak zorundayız. Batılların kendi savundukları ilkeleri yer yer insan hakları durumunda olduğu gibi rahatlıkla yediklerini biliyoruz. Biz de benzer durumda, kendimizin hedefi kabul ettiğimiz hususları, böyle basit imtihanları kaybederek yememeliyiz. Düzenin ve cahiliye toplumunun genel geçer kabul ettiği taklitçiliği kendi insanlığı yetiştirmekle kalmıyor. Bizim mahallenin insanlarını da etkiliyor düzenin ve toplumun kuralları. İslam dışı, daha da kötüsü İslam düşmanı sistemler, insanımızı da yozlaştırıyor, kimliksizleştiriyor ya da çok kimlikli hale getiriyor. İnsanımız cemaat içinde, Müslümanların içinde başka, iş yerinde başka, evde başka kimlikler kullanıyor. Her farklı şahsa ve ortama uygun maskeler taşıyor. Duruma göre en uygun olacağını düşündüğü bu maskelerden birini yüzüne geçiriyor. İnsanımızı ikiyüzlü olmak bile artık kesmiyor. İkiyüz yüzlü olmanın yolunu buluyor. Kişisel gelişim denilen neydi belirsiz sözüm ona başarı taktikleri bu anlayışı da daha yaygınlaştırıyor. Bu çağ kimsenin kimseye güvenemeyeceği bir ortam oluşturuyor. Artık bizim insanımız bile kimseden borç alamıyor, kimseye borç veremiyor. Mü'min güvenen ve güvenilen anlamına geldiği halde, çağdaş Müslümanın ne kendine güveniliyor, ne de o başka bir Müslümana güvenebiliyor. İşte bu yozlaşma, evlerde bile kendisine yol bulabiliyor, kendisini gösteriyor. Mangalda kül bırakmayan nice dava adamı, evinde dava adına bir şey ortaya koyamıyor nice cemaat çalışmalarına katılan dava adamının evine baktığınızda yanlış bir eve geldiğinizi sanırsınız. Hani meşhur bir ifade var peygamber bir gün evinize gelse diye yer yer mahcup olabileceğimiz peygamberin eve geldiğine sevinmekten öte nice yanlışlarımıza şahit olacağının utancını duyacağımız bir husus. İşte bu Hepimiz için şu veya bu oranda geçerli. Söz gelimi biri e, hayali olarak zaman tünelinden geçse, birimizin evine gelse, bir Müslüman evine geldiğini mi düşünür yoksa yanlış bir yere geldiğini mi? Mesela sahabeyle alakalı bir enstantaneyi çoğunuz duymuşsunuzdur, hatırlatmış olayım. Hanzala'nın durumu. Hanzala münafık oldu. ifadesi. Allah Resulü bir gün e, ashabına cennet ve cehennem sahnelerini anlatıyor. Öyle e, içten anlatıyor ki, sahabe diyor, biz sanki cennetin içindeydik ve bir anda da cehennemin içine girdik. Onu canlı bir şekilde yaşadık. Ruhlarımız o kadar etkilendi Resulün. Cennet ve cehennem tasvirinden. Sonra bir ara işim çıktı, eve gittim diyor Hanzala. Ee, sonra evde çoluk çocuk, eş şakalaşmaya, eğlenmeye başladık. Sonra düşündüm, birden dank etti kafama. Az önce e, ayrı bir alemde yaşıyordum cennet ve cehennem sahneleriyle. Şimdi oyun ve eğlence peşindeyim. ''Ben münafık mıyım yoksa?'' ''Demin böyle, şimdi böyle.'' ''Hemen bıraktım evimi ve hızlı adımlarla Rasulullah'a sormaya geliyorum.'' ''Yolda Ebu Bekir'e rastladım.'' ''Ne bu telaşın?'' dedi. Dedim ki ''Hanzala münafık <gülüyor> Ve anlattım başımdan geçenleri. ''Ebu Bekir bu hal bazen bende de oluyor.'' dedi. Ve gittik Resulullah'ın önüne. Ve o da Ey Hanzala eğer siz evlerinizde benim iken devamlı bu hali yaşamış olsanız melekler sizinle tokalaşmaya gelirlerdi. Yani melekleşirdiniz. Yani insan zaman zaman aynı hassasiyeti aynı ruh halini devam ettiremez. Din kolaylık dini ama sahabenin işte evinde meşru, helal olan bir çoluk çocuğuyla eğlenmesini, şakalaşmasını bile acaba münafık mı oldum? diye değerlendirmesi bizimse bu tür endişelerden çok uzak, sanki cenneti garanti etmiş gibi, Rahat yaşayışımız. Evet melekler bizimle tokalaşmayacak. Biz yer yer aynı hassasiyeti her an sürdürmeyeceğiz ama asgari olarak Müslüman olduğumuzu Allah'ın her yaptığımızı gördüğünü her yaptığımızdan hesaba çekileceğimizi unutmamak zorundayız. İşte evimizde iş yerini de sokakta çarşıda Müslüman olduğumuzu unutmadan e, dava insanı olduğumuz bilinciyle yaşamak e, ve Allah'a verdiğimiz sözlerin e, bizden hesabının isteneceğini e, aklımızdan çıkartmamak zorundayız. Toplumda dindar kabul edilen nice insan efendim e, hala Sabah namazına nasıl kalkılır? Kitabıyla sabah namazına kalkmanın yollarını ucuz yoldan öğrenmeye çalışıyor. Eşleriyle İslami kültür konusundaki uçurumlar her geçen zaman daha artıyor. Çocukları sanki onun çocuğu değilmiş gibi, sosyete çocuğu gibi, düzenin çocuğu gibi yetişiyor kendisi çocuğuna ne kadar namaz kıl diyor bilmiyoruz ama gönderdiği okulda ona namazın ruhuna tümüyle ters ters ayinler yaptırılıyor putların önünde saygı duruşunda bulunduruluyor bunun yanında bir hayat anlayışı özgürlük yaklaşımı Allah'a itaat etmenin çok uzağında bir I, i, yanlış kültür veriliyor. Devletin kulu gibi yetiştiriliyor. Dünya vatandaşı olarak i, bir hayata bakış tarzı kazandırılıyor. Nice anneler çocuklarına karşı yanlış bir merhametle onların namazlarını tesettürlerini bu konulardaki hassasiyetlerini önemsemiyor veya onlara emredemiyor. Babalar çocuklarına söz geçiremiyor. Yani ayetteki ifadeyle innema mâ emvalüküm ve evlâdüküm fitne'' Mallarınız da, evlatlarınız da ancak sizin için bir fitnedir. Ayeti tecelli ediyor. Tabi fitne imtihan anlamına gelir ama biz onun kaos, kargaşa, bizi Allah'tan uzaklaştıracak problem anlamında da maalesef yaşayabiliyoruz. Öyleyse sevgili kardeşler kendimize, evla, evladımıza, eşimize, çoluk çocuğumuza sorumlu olduğumuz insanlara karşı görevlerimizi yeniden bir gözden geçirmek zorundayız. Takvamızı, huşuğumuzu, itaat bilincimizi sürüden ne kadar ne oranda ayrılıp ayrılmadığımızı kimin kulu olup olmadığımızı yeniden tahlil etmek mecburiyetindeyiz. Ramazan'a yaklaştığımız iki ay kaldığı şu zaman diliminde ruhumuzu da yeniden gözden geçirmek her an Allah'a kulluk yapmak göreviyle görevli olduğumuzu hayatımızla ispat etmek zorundayız. Yani nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz bugüne kadar çok rahat günlerimiz oldu, elimize paralar geçti, zevk-ü sefa içinde yaşadık, ne kazandık? Yer yer Allah için bazı zahmetlere katlandığımız, bazı sıkıntılar çektiğimiz zaman dilimleri de oldu, ne kaybettik? Ve yarın ölüp gideceğiz, belki yarın da değil, yarından da yakın ölüp gideceğiz. Ve burada çok önemsediğimiz hususlar, Orada hiç kıymeti olmayacak. Orada geçen paraları biriktirmek gerekiyor. Hala bazı yanlışlarımızdan tövbe edemediğimiz, bazı alışkanlıklarımızı terk edemediğimiz, bazı güzel alışkanlıklar edinemediğimiz bir vakıa ise bunu ne zamana kadar nasıl erteleyeceğiz? Ve ne zaman nasıl bir fırsat bulacağız? İnşallah Allah'a verdiğimiz sözde samimi olarak ona hakkıyla kulluk yapmak ona ve Rasulüne itaat edip hayatımızı da ahiretimizi de güzelleştirmek noktasında yarınlara ertelemeyelim bugün ne yapabileceksek onu yapmaya çalışalım kendi kendimizle savaşmak mücadele etmek yerine önce kendimizi fethetmeye kendimizi kurtarmaya çalışalım ama kendimizi kurtarmak başkalarını kurtarmaya çalışmadan mümkün olmayacak bir husustur Onu da unutmayalım helâ inne ehsenel kelam ve eblan nizam kelamullahil melikil azizil alim kema kallellahu ve teala fil kelam ve iza kurel kuran festemi'u lehu vansitû leallekum turhamun Ağzıbıllahı, min Şeytanı, Raja, Bismillahi, r